tak koşardılar. Ama şimdi ben kardeşime diyorum ki gel kardeşim ibadet ederim. Hanımsa diyor ki benim çocuklarıma kim bakacak? Bir erkekse diyor ki benim diyor çocuklarımı kim besleyecek ben çalışacağım da. Allah Allah. Bakın bu insan bilerek kimisi, kimisi de bilmeyerek diyor ki Allah'ın aklı yetmedi beni bana çocuk verdi beni çocuğumla baş başa bıraktı, ben niye namaz kılayım? Ama çocuk vermediğine bakıyorsunuz, servetini o harcıyor, bir çocuğa sahip olamıyor. Servetini bir çocuğa sahip olma uğurunda harcıyor, ama bir çocuk sahip olamıyor. Ve Allah sana çocuğu vermiş, sen de o çocuğu Allah'a engel koyuyorsun, ibadete engel koyuyorsun. Biraz daha ileri gidince Allah'a şirk aracı yapıyorsun. Allah bana çocuk verdi, ben ona bakacağım, namaz kılmak. E Allah bana çocuk verdi, ben çalışıp bunlar geçindireceğim. Ben Allah'a kulluk etmem. Bunlar ne demek oluyor? Bakın bilmeyerek söylenen gaflet oluyor, cehalet oluyor, günah oluyor. Hasten söylerse bir insan bunu, o zaman müşrik olur Allah, şirk koşmuş olur. Bak neler var o basit sözlerin içinde, basit niyetlerin içerisinde ya da halkın basit gördüğü konuların içerisinde bakın ne çirkin, ne kadar tehlikeli şeyler var. Bismillahirrahmanirrahim Hüvallah El Halik O Allah ki yaratandır, El Vâri Yoktan var edendir Bak şimdi yaratıyor, Yoktan var ediyor Bunlar ayrı ayrı şey Şimdi halk böyle Bilginler bir şey icat ediyor Televizyonlar diyor ki falanı yarattı diyor. Bu yaratıcılık değil. Yaratıcılık nedir? Hiçbir malzeme kullanmadan her şeyiyle kendi imal edecek. Allah'ın mülkünden bir malzeme kullanmayacak. Tozunu, toprağını, her şeyini kendi imal edecek, var edecek. O zaman yaratıcı olur. İşte Allah öyle bir Allah ki hem her şeyi yaratır hem de hiçbir şey kullanmaz. Sadece var ol der, o dilediği her şeyi var eder. Yani size böyle bir Allah nasihat ediyor. Sizi böyle bir Allah davet ediyor, kurtuluşa davet ediyor. Böyle bir Allah sizi azaptan kurtulmaya davet ediyor. Sizi yaratan ve yoktan var eden sizi kurtuluşa davet ediyor. El-Musavvir. O her şeye süs verendir. Şekil verendir. Görüyor musunuz? Yani şu insana verdiği şekle bakınız. En basit şu çok güzel gördüğünüz yüzünüze bakınız. Şöyle bir şey olsa ne oluyor? Kan akıyor değil mi? Peki, Mevla ona şekil vermese, El Musavvir, Rahman sıfatıyla beraber şu yüzümüze şekil vermese, bu yüzümüz böyle torbalara sallanan Ne kadar çirkin oluruz değil Ne kadar çirkin oluruz. O ben güzelim diyenler, o zaman aynaya bakmaya korkar. Demek ki o güzelliği, şekli veren Allah'tır. Dağlara, taşlara. Mesela insanlar bir manzara görüyor. Ne kadar güzel manzara ya diyor. Cennet gibi. Peki bu manzarayı yaratanı neden düşünüyorsun? Manzaraya hayran oluyor. Manzarayı yaratanı unutuyor, ona hayran olmayı aklından bile geçirmiyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığını unutmuş, şekil verdiğini unutmuş. Neyle? Amelsizlikle, zikirsizlikle, itaatsızlıkla hakkın güzelliklerini unutmuş. Sadece gözüyle gördüğünü güzel zannet. Geçici güzellere güzel diyor. Kalıcı güzeli, ebedi güzeli unutmuş. Evet demek el musavvir her şeye şekil veren, güzellik veren, canlılık veren lehul esmâ ul husna işte en güzel yaratıcılık Süsleyicilik, idarecilik, azizlik, gözeticilik, büyüklük ve her şeyden münezzehlik o isimleri güzel olan Allah'a aittir diyor. Görüyor musunuz? El Esmaül Hüsna en güzel isimler yollarında bin kere de ama bunu idrak etmezsen şok faydasını göremezsin sapıtanlardan ayrılamazsın. Ama bunları müşahede edersen, bunları tefekkür edersen, incelersen, işte o zaman esmaların sendeki tecellisini görürsün, aklındaki tecellisini, idrakimdeki tecellisini, yüzündeki tecellisini, elindeki tecellisini, ruhundaki tecellisini, gözündeki tecellisini. Kulağındaki tecellisini görürsün o zaman gözün haktan başkasını görmez. O zaman sen de güzellerden olursun. Yuseb bir tesbih eder. Ma semavat. Sema alemi de Allah'ı zikredermiş. Gökler Göklerdekiler. Dikkat edin bakın. Malar cisime kullanılıyor. Bak bu soru edat oluyor ama cisime kullanılıyor. <gülüyor> Ma semavat O göklerdekiler Allah'ı tesbih eder. Vel'arbu. <gülüyor> Yerdekiler de Allah'ı tesbih eder. Zikrederler. Yani öyle bu Allah ki yarattığı her şey onu tanır. Kendi lisanıyla Allah'ı zikreder. O öyle Allah. Her şeye bir dil vermiş. Her şeye bir duygu vermiş, canlılık vermiş. Yaratmakla kalmamış. Ve o canlılıkla yaratanı tesbih ediyor, zikrediyor. Ve huvel nazizül hakim O daima aziz, üstün ve her işi hikmetle yapan hakimiyet sahibi, hüküm sahibi, ceza ve mükafat vermeye yetkili olan tek zattır. Rabbim bizi sana teslim olanlardan öyle. emrini tutanlardan, rızana erişenlerden eyle, Emrinden kaçıp cezaya çarpılmaktan muhafaza eden Geçmişlerimize rahmet, hayatta bulunanlarımıza sıhhat afiyetler vahşeyle. İllahi